Bismillah, elhamdülillah, ve salatu vesselamu ala rasulillah. Mest kullanmak abdestin sevabını azaltır mı? Yüce Rabbimiz kullarına birçok imkanlar var etmiştir, ruhsatlar vermiştir. Onlar için birer rahmettir bu. Yani ibadetlerde kolaylık emri kulları için Rabbimizin birer ikramıdır, rahmetidir. Tıpkı seferde namazların kısaltılması gibi. Mest de Rabbimizin kulları için bir rahmetidir. Dileyen mest kullanabilir, abdest de bundan istifade edebilir. Bu abdestin sevabını azaltacak bir durum değildir, engel bir durum değildir. Hakkında delil vardır, hadis vardır. Peygamberimizin yapmış olduğu bir şey her ne olursa olsun, yani ondan delil bulunduktan sonra, hakkında bir delil olduktan sonra hiçbir şekilde sıkıntı duymaksızın yerine getirilebilir. Önemli olan dinimizde her ne yaparsak yapalım bir delil üzere yapmak kafamıza göre hareket etmemektir. Hakkında delil olan bir şeyden de çekinmeden yerine getirebiliriz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.